Benim 24 yaşında ben oğlumu kaybettim. Hı hı. Cuma geceleri eve gelir, sizi görür diyorlar. Ben bir de çok ağlıyorum ama isyan etmeden ağlıyorum. Hı hı. Dua ederek ağlıyorum. E, ağlamamda bir sakınca var mı? O geldiği zaman bizi hisseder mi, bizi görür mü? Hı. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Haydi akşamlar diyoruz. Şimdi vefat eden kişiler ile yaşayanlar arasında bağlantı var mı? Hı hı. Ee, var. Nereden biliyoruz? Resulullah Aleyhisselam mesela Bedir'de öldürülen müşriklere hitap etmiştir. Yani sizi duyuyor mu? Ya Rasul? evet duyuyor buyurmuşlar. Yani müşriklere hitap etmiş. Ee, Bedir savaşında ölen müşriklere. Ayrıca Resulullah Aleyhisselam'ın mesela birkaç gün önce yahut bir gün önce e, vefat edip gece defnedilen bir Medine Mescidini temizleyen hanımefendiye kablinin başına gelerek e, sana burada en çok fayda veren şey ne oldu diye hitap etmiş. Sahabeyi i kiram sizi duyuyorlar mı diye sual ettiğinde e, sizden daha iyi duyuyor ama cevap veremiyor buyuruyorlar. Yine rivayetlerden anlıyoruz ki Perşembe ile Cuma gecesi, daha doğrusu Cuma akşamı diyelim. Cuma akşamı ne zamandır? Perşembeyi, Perşembeyi Cuma'ya Cuma bağlayan, bağlayan akşama Cuma akşamı deniyor, Hı. Cuma gecesi denir. O vakitlerde vefat eden insanın kendi ailesiyle, sevdikleriyle den dolayı kendisine haber iletildiği, haberdar olduğu... E, evine geldi diye düşünmesin bunu bu nedir ruhi bir meseledir e, ruhla olan bir hadisedir ancak kendisine haber verildiği rivayetler arasında geçiyor e, sizin yapacağınız her türlü güzellikten dolayı e, huzur buluyorlar o halde ne yapın bence ağlayacağınıza Ağlamak günah mıdır? Hayır. İsyan mi kaydıyla her anne evladı için gözyaşı döker. Bu normal bir şeydir. Merhametin bir tecellisidir. Ee, yapabildiğiniz kadar buna mani olmaya çalışın ama bir anneye ağlama demek zor. Ağlar. Evladını kaybetmiş tabii ki. Fakat dengeli götürmeye çalışsın. Yapacağımız şey evladımız için dua etmek aslında. Onun için hayır hasenatta bulunmak. Bunlardan mutlaka istifade ediyor. Demek ki haftada bir veya iki gün rivayetlerde kendisine sevdikleri ev ahalisinden haber verildiği, haberin intikal ettiğine dair bir rivayet söz konusu. O halde ne yapalım? Bu yavrumuz Cenab-ı Hakk'a huzuruna gitti, bizi terk etti ama asıl sahibine intikal etti. Hani bizde emanettiği. Ee, Cenab-ı Hak aldı, huzuruna tevdi etti. Ee, yapacağımız şey demek ki bunun için hayır hasenatta bulunmak, dua etmek, onun sevinebileceği işleri yapmak olmalı. Ee, bu arada da tabii anne olduğu için de biraz gözyaşı dökecektir.